Bu ümmetin yani ümmeti Muhammed'in geri kalması ve zelil olması Resulullah'a olan muhabbetlerinin munkati olmasındandır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nazarı iltifatlarından durmalarındandır. Peygamberimiz bir nazar etsin derhal bu ümmeti Muhammed âli olacaktır. Fakat Peygamber'i üzdük, Resulullah'ı üzdü Müslümanlar. Yaptıkları işler, yaptıkları zulüm, kitab-ı arkalar arkaları atmaları, Resulullah'ın hatta evladı ayaline, ashabının yaptıkları bu zoru Resulullah'a kırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine evinde e orada Medine-i Tayibe'de kubbe-i hadra altında hayımana bile haydır ve ümmetlerinin eflali ona bildirilir. Haftada iki gece, bir pazartesi gecesi, bir cuma gecesi. Hatta ruhaniyet-i Muhammediye türreyi dolaşır. Nerede Peygamberi selam İnsanlar varsa Ruhaniyet-i Muhammed'i oraya tecelli eder. Hepin görenedir görene, körenedir körene.